Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Türkiye'de kuraklık nedeniyle kuruyan göllere Akşehir de eklendi. Gölden geriye çatlamış toprak örtüsü kaldı. Bir zamanlar 5-6 metre su seviyesine sahip olan gölün kurumasında bilinçsiz sulamanın da etkisi büyük. Konya ve Afyonkarahisar sınırları içerisindeki Akşehir gölüne şimdi otomobille uçtan uca gidilebiliyor. Adana'nın sulama suyu ve enerji ihtiyacını karşılayan Seyhan Baraj Gölü'nde de sular çekildi. Kıyıdan yüzlerce metre uzaklıktaki Sevgi Adası'na uzanan yol yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Gölde sandalla gezmeye alışık olan Adanalılar dört yıl sonra yeniden su üstüne çıkan yolu kullanıp adaya ulaştı. Dünya çapındaki 200'den fazla sağlık dergisi, dünya liderlerini iklim değişikliği konusunda acil önlem almaya ve sağlığı korumaya çağıran bir bildiri yayınladı. The Guardian'ın haberine göre British Medical Journal yani BMJ, iklim krizinin ciddiyetini yansıtan açıklamayı yapmak için ilk kez bu kadar çok yayıncının bir araya geldiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve 2021 Kasım ayında Glasgow'da yapılacak COP26 iklim değişikliği konferansı öncesi yayınlanan yazıda, COP26 öncesinde dünya çapındaki sağlık dergilerinin editörleri olarak küresel sıcaklık artışlarını 1,5 derecenin altında tutmak, doğanın tahribatını durdurmak ve sağlığı korumak için acil eylem çağrısında bulunuyoruz. Sağlık profesyonellerinin onlarca yıldır belirttiği gibi insan sağlığı küresel sıcaklık artışları ve doğanın yok edilmesiyle zarar görüyor dendi. Medyaskop'tan Zeynel Yıldırım tarafından Türkçeleştirilen bildiri şu şekilde. Bilim kesindir. Sanayi devrimi öncesi ortalamanın 1,5 derece üzerinde küresel bir sıcaklık artışı ve devam eden biyolojik çeşitlilik kaybı insan sağlığı üzerinde geri dönülmesi imkansız felaketlere yol açabilecek. Dünyanın koronavirüsle mücadelesini biliyoruz ama bu durum emisyonu hızla azaltmak için salgının bitmesini beklememiz gerektiği anlamına gelmiyor. Küresel halk sağlığına yönelik en büyük tehdit... Dünya liderlerinin küresel sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutma ve doğayı restore etme konusunda sürekli olarak içerisine sürüklendikleri başarısızlığı. Acilen dünya çapında değişiklikler yapılmalı. Daha adil ve daha sağlıklı bir gezegen inşa edilmeli. Dünya genelinde 200'den fazla sağlık dergisinin editörleri olarak hükümetleri ve diğer liderleri acilen harekete geçmeye davet ediyoruz. 2021 yılını dünyanın felaketine gidişi durdurabileceğimiz, Kritik bir yıl olarak görüyoruz dendi. Çok cesur ve güzel ve doğru bir adım. BMG'nin genel yayın yönetmeni ve bildirinin ortak yazarlarından Dr. Fiona Godley ise sağlık profesyonelleri koronavirüs krizinin ön saflarında yer alıyor. Profesyoneller küresel sıcaklık artışının 1,5 derece üzerine çıkmasının ve doğanın sürekli tahribatına izin vermenin çok daha ölümcül krizlere yol açacağı konusunda birleşiyor. Zengin ülkeler daha hızlı hareket etmeli ve hali hazırda yüksek sıcaklıklardan muzdarip olan ülkeleri desteklemek için ellerinden geleni yapmalı. 2021 yılını dünyanın gidişatını değiştirdiği yıl olarak görmek istiyoruz. Zira sağlığımız bugün atacağımız adımlarla şekillenecek dedi. Resmi gazetede yayınlanan kararla Kanal İstanbul projesiyle bağlantılı Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Nakkaş-Başakşehir kesimi için acele kamulaştırma kararı alındı. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlandı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocağı'nın haberine göre projenin bu bölümü Çatalca-Yeşilbayır kavşağında başlıyor, Başakşehir kavşağında bitiyor. Kararda yer alan kroki incelendiğinde yolun Kanal İstanbul güzergahıyla da bağlandığı görülüyor. Kamulaştırılacak alanların da parsel parsel yer aldığı karar Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinin bazı mahallelerini kapsıyor. Bu listeye göre arazilerin çoğunluğu tarla alanı. Sazlıbosna mahallesinde de çok sayıda tarla alanının yola gittiği görünüyor. İBB'nin CHP'li meclis üyesi Nadir Ataman yaptığı açıklamada şöyle dedi. İlgili yolun köprüsünün temelini 26 Haziran'da atmışlardı. Şimdi de yol için acele kabulaştırma kararı aldılar. İktidar tüm toplumsal muhalefete rağmen Kanal İstanbul inadını sürdürüyor. Bu ay İmar Kanunu'nun 18. maddesini uygulamasını askıya çıkaracaklar. Bu demek ki yakında ihaleye çıkacaklar ifadelerini kullandı. Ataman açıklamasında bir kanal İstanbul Kanunu'nun hazırlığı olduğu ihaleyi alacaklara Cumhuriyet tarihinin en büyük teşviklerinin verileceği duyumlarını alıyoruz. İktidar, müteahhitler ve ilgili yerde arsa sahiplerinden başka Türkiye'de kimsenin Kanal İstanbul diye bir derdi yok. İktidarın seçimler öncesi inşaat sektörünü canlandırmak niyetiyle var gücüyle Kanal İstanbul projesine sarıldığı açık ve net bir şekilde ortada. Kanal da iktidarın erimesini durduramaz ve bu toplumsal muhalefetle bu projenin yapılacağına da inanmıyorum dedi Ataman. Yunanistan'da İklim Bakanlığı kurulacağı bildirildi. Ülke yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin ilk bilim bakanı olan 2014-2019 yılları arasında Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri olarak görev yapmış olan Christos Stylianides olacak. Güney Kıbrıs vatandaşı olan Stylianides, Cuma günü Yunanistan vatandaşlığına kabul edilmesi sonrasında yemin ederek görevine başlayacak. Bakan yardımcılığı görevini ise Yunanistan Eski Hava Kuvvetleri Komutanı General Evangelos Turnos üstlenecek. Stiglianides konu ile ilgili açıklamasında görevi zorluklar ve beklentilerin tam farkındalığıyla kabul ettiğini, iklim değişikliğinin sonuçlarına karşın afet önleme ve hazırlığın en etkili silah olduğunu kaydetti. Nitekim bir general, Evangelos Turnas bakan yardımcısı olacakmış. Bu kadar önemserler ve bir an önce iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçer. Esen kalın. Müzik